Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Erol Turan, Sarkis Üçer ve Ajda Üçer'e teşekkür ederiz. Dilden dile titreşimler Hazırlayan Yusuf Emre Dağtaşoğlu. Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa başlamadan önce radyomuz için önem arz eden bir konuda hatırlatma yapmak istiyorum. Sanırım alınan ortak karara binaen diğer program yapımcıları da bu hususta birkaç kelam edeceklerdir. Programlarda bazen çeşitli vesilelerle belirtmiş olduğum üzere Açık Radyo'nun dinleyicisiyle diğer medya organlarında karşılaşamayacağımız bir ilişkisi var. Bu ilişki zaman zaman eleştiri, zaman zaman takdir, zaman zaman yalnız olmadığını hissettiren bir paylaşım şeklinde tezahür ediyor. Bunun temelinde de sevgi ve muhabbet olduğunu düşünüyorum. En azından ben kendi adıma böyle söyleyebilirim. Bu ilişkiyi sağlayan şeylerden ilki açık radyonun, herhangi bir kurumun ya da güç merkezinin güdümünde olmaması, dolayısıyla özgür yayın yapabilmesi... Ki bugün bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz, buna şahit oluyoruz. Açık Radyo belli odakların güdümünde olsaydı, dinleyicisiyle muhabbet değil bir menfaat ilişkisi doğacaktı. Ayrıca belli görüşlerin sözcülüğünü yapmaktan öteye gidemeyecekti radyo. Yani çoğunlukta olan diğer medya araçlarından biri haline gelecekti. Oysa Açık Radyo özgür olduğu için bağımsız yayın yapabilmekte ve dinleyicisiyle menfaatin ötesinde muhabbet ilişkisi kurabilmekte. İşte bu gücü sağlayan en önemli etkenlerden birisi dinleyici destekleri. Bildiğiniz üzere her sene özel yayınlar yapılıyordu Dinleyici Destek Haftası adı altında. Bu sene yaşadığımız olağanüstü şartlar sebebiyle yayın yapılamadı. Ama Açık Radyo'nun bir radyo kanalı olarak varlığını sürdürmesi için değil, özgürce yayın yapabilen bir mecra olarak kalabilmesi için desteklerinize ihtiyacı olduğunu unutmayın lütfen. Ayrıca destekleriniz radyoyu maddi olarak ayakta tutarken program yapımcılarını da manevi olarak besliyor. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Aslında söylenebilecek çok şey var benim açımdan. Belki bütün bir program boyunca bu konuyla ilgili yani Açık Radyo'yla ilgili konuşabilirim. Bu program bir müzik programı olduğundan sözü çok uzatmayacağım. Ama birkaç şeye daha değinmek istiyorum. Şöyle ki bazı dinleyiciler neye dayanarak böyle sitayişle bahsettiğimi sorabilirler Açık Radyo'dan. İlk olarak Açık Radyo dinleyicilerinin bana kattıklarından yola çıkarak tüm bunları söyleyebiliyorum. Ki önceki aylarda bu meseleye dikkat çektim yer yer. Programın kendi doğal akışında yani. ikinci olarak 2004 yılından beri Açık Radyo'da aralıksız program hazırlayıp sundum bugüne kadar. Ve bu 16 sene boyunca bir kere bile hazırladığım listelere, programlarda yaptığım yorumlara, paylaştığım kutsal kitap ayetlerine, savunduğum siyasi görüşlere, çaldığım Ali Bektaşi deyişlerine, e, sünni geleneğe, daha yakın duran nefes benzeri eserlere hiç müdahale edilmedi. Müdahale etmeyi bırakın imada bile bulunulmadı. İsteğim hilafına sipariş program dayatılmadı ya da konuk ağırlamam istenmedi. Tam da bu sebeple açık radyodaki yayın çeşitliliği ve kalitesi diğer medya kuruluşlarıyla kıyaslanamayacak kadar zengin. Zira insanları özgür bıraktığınızda o mecra. Zaten kendiliğinden şenlenip gelişiyor. Son bir not düşmek istiyorum. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında radyoda az sayıda personel hazır bulunmakta. Bu sebeple desteklerinizi Açık Radyo'nun web sitesinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Çok da kolay bir işlem. Ben elden vermeye çalışıyordum desteğimi önceki yıllarda. İlk defa bu sene online yaptım kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz sizde hızlıca programa geçelim şimdi Ela Pro sahnenin YouTube kanalından aldığım bir kayıtla başlayacağız programa Hüseyin Yıldız'dan yani Akar Aşık ile Aşk Hüseyinden Erdal Erzincan'ın derlediği bir değiş bu sözleri 19. yüzyıl sas şairlerinden Aşık Veliye ait Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2. Bu değiş aslında hızlı bir tempoyla icra ediliyor. Burada bir hayli yavaş çalınıp söylenmiş. Bu sebeple ilk dinlediğinizde yadırgayabilirsiniz. Asıl halini biliyorsanız şayet. Ama sonradan aşina olmaya başlıyor kulak. Ben kendi adıma bu versiyonu da beğendim. Bu sebeple aldım listeye. Bu almus değişini. Rahmi Can Gürden dinliyoruz. Nasip olur Amasya'ya varırsa. getir pirimdin bu yaşa hamdullah görürsen var git zaman kader getir ah oh, gülüm gülüm canım canım, canım. Elif'in hecesinden Gündüzün gecesinde Bir deste gül alayım Ali'nin bahçesinden Ah gülüm gülüm canım canım canım Elif'in hecesinden Gündüzün gecesinden bir deste gün dalayı Ali'nin bahçesinde. gecesi var gündüzün gecesi var bir versina yazımda bahçesi var bu arada firdavsın ayazında değil firdavsın halasında ali'nin bahçesi var olacaktı son dize bunu da düzeltmeden geçmemiş olayım. Şimdi bir Muhlis Akarsu türküsü dinleyeceğiz. Ölçüsü az önceki türküde olduğu üzere 7-8'lik ve usulü de yine 3-2-2 şeklinde. Ayşe Özaltı'ndan dinliyoruz. Medet sevdiğim. Göre, sen insan olsun kör olamazsın, medet sevdin. Düşme bir zalıma göz göre göre, Sen insan olsun kör olamazsın, medet sevdin. Aşk ateşi yanar oldu barında yanlış yüreğime karalaması ne dese diye. Ben de Ayşe Özaltı'ndan bir türkü daha paylaşacağım sizlerle Bunu ise KONT TV'nin YouTube'daki kanalından aldım Sizler de kolaylıkla ulaşabilirsiniz KONT TV'nin YouTube kanalından bu türkünün ise kaynak kişisi Muhlis Akarsu, az önceki bir Muhlis Akarsu türküsüydü, bunun ise kaynak kişisi Muhlis Akarsu, bu vesileyle onu ve Sivas katliamında yitirdiğimiz diğer canlarımızı anmış olalım. Nida Tüfekçi derleyerek repertuğra kazandırmış bu türküyü, sözler muhtemelen Müslüm Sümbül'e ait tapşırmadan anladığımız kadarıyla, hatta belki müziği de ona aittir. Ama bununla ilgili net bir şey söylemek mümkün değil, ne yazık ki. Ayşe Özaltı'ndan dinleyeceğimiz bu Sivas türküsünün ölçüsü 9-8'lik, usulü ise 2-2-2-3. ismi de Aşıklarda Olan Efkar. Müzik Yine Elapro sahne isimli YouTube kanalından aldığım bir kayıt var sırada. Bunu ise Öznur Korkmaz'dan dinleyeceğiz. Türkü Aşık daimiden yani İsmail Aydın'dan alınmış. Dolayısıyla Erzincan yöresine ait. Bu türkünün daha doğrusu değişin sözleri zaman zaman kul nesimiye, zaman zaman da Şah Hatayi'ye isnat ediliyor. Burada Şah Hatayi olarak duyacaksınız. Yanlış hatırlamıyorsam Hatayi Divanı'nda bulunmuyor bu türkünün sözleri. Kul Nesimi'nin şiirleri arasında var. Yanlış hatırlamıyorsam diyorum zira hala kitaplarıma ulaşabilmiş değilim. Ee, divanlara bakarak net bir şey söyleyemiyorum sizlere. Ama hafızam beni yanıltmıyorsa Kul Nesimi'ye ait esasında. Öznür Korkmaz'dan dinleyeceğimiz bu değişin ölçüsü 18'lik, usulü ise 3. 3 2, 2. Ve ismi de Güldürgül Bugün ben perimi gördüm Bugün ben perimi gördüm Peri neşiye güldürgül Peri güldürgül Sürdü. <Gülüşmeler> de Hüseyin Albayrak ve Ali Rıza Albayrak ikilisinden dinleyeceğimiz bir deyiş var sırada. Bu kaydı da yine YouTube'da bu ikilinin resmi kanalında bulabilirsiniz. 2016 yılında verdikleri Şah Hatayi dinletisinden bir kayıt bu. Ki az sonra bir kayıt daha paylaşacağım sizlerle o dinletiden. Dinleyeceğimiz deyişin sözleri Şah Hatayi'ye ait, ezgisi ise bu Dünyanın Devranına Aldanma günün Aldanma isimli Tunceli türküsünün ezgisi. Yani Şah Hatayi'nin deyişi, Cafer Baba'dan Nesim İçmen'in derlediği bu Tunceli deyişinin ezgisine götürülmüş, Ölçüsü 5 dörtlük olan bu deyişi Hüseyin Albayrak ve Ali Rıza Albayrak'tan dinliyoruz Derviş Baba. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Derdem bulur bekle fili Derdine derman bulur derdine derman bul Bekle pirineşim Derdine derman bulur derdine derman bulur. Sen merdi sen bu meydana. Meydanda merdan budu, meydanda merdan budu. Merdi sen bu meydana. Meydanda Merdan buldu, meydanda Merdan buldu. Ayım dertli gözüm, şahat ayım dertli yüzüm. yüzün pişir pişir söylesin. Ara yerde hambu. pişir pişir söyler sün ara yerde ham bulur ham bulur İhsan Üstürk'ten Erkan Sürmen'in TRT kazandırdığı bir Sivas türküsü var şimdi sırada. Bu türkünün sözleri Yunus Emre'ye ait. Türküleştirilirken bazı kelimeler değiştirilmiş ama onları aktarmayacağım tek tek sizlere. Abdülbaki Gölpınarlı'nın hazırladığı Yunus Emre Divanı'nda bulabilirsiniz. Şimdi dinleyeceğimiz türkünün sözlerini ya da Faruk Timurtaş'ın hazırladığı Yunus Emre Divanı var. Onda da mevcut sözler. Sözleri Yunus Emre'ye ait olan bu Sivas türküsünü Erdal Akkaya'dan dinliyoruz. Bir kararda durmayalım. Thank you. Güvercin almadan kara. Çekmura var varalım Yarın haberin sunalım Yunus Emre'yi alalım Gel gidelim dosta gönül Gel gidelim dosta gönül Kılavuz ol gönül bana Gel gidelim dostan yalan. canım kurbandır canan, gel gidelim dosta göl. Bu arada dinlediğimiz türkünün künyesiyle ilgili kimi albümlerde verilen bilgi, sözleri Yunus Emre'ye ait olan bu türkünün müziğinin İhsan Öztürk'e Ait olduğu yönünde Bu da kuvvetle muhtemel Zira TRT bildiğiniz üzere Söz ve müzik yazarını Kaynak kişi olarak gösterip Repertuara alıyor kimi eserleri Bu da türkü sadece Anonim olur gibi Bence yersiz bir anlayışa dayanıyor Ama o başka bir tartışma konusu Çünkü benim gibi düşünmeyenler de Vardır muhakkak Şimdi düşüncelerimi temellendirmeyeceğim Belki başka bir hafta yeri geldiğinde bu konuyla ilgili görüşlerimi temellendirmeye çalışırım. Şimdi yine Hüseyin Albayrak ve Ali Rıza Albayrak ikilisinden ve yine az önceki anonslardan birinde bahsettiğim dinletiden bir türkü dinleyeceğiz. Bu ise Erzincan yöresine ait ve Aşık daimiden yani İsmail Aydın'dan TRT İstanbul Radyosu derlemiş. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-3-2-2. Al bayrak ikilisinden dinleyeceğimiz bu türkünün ismi ise Ezel Bahar olmayınca satma bu güldü ey yer, ey yar ey yer ey yer, bağçı bağ satma bu güldü gül gül dost satma bu güldü param parası bu Avlatma derdi Göz yaşını silme Avlatma dertli gül Göz yaşını silme Baksa insan cahil olur, cahil harif olmazymış. Baksa insan cahil olur, cahil harif olmazymış. Şaphtayım ölme yine, temim turavol. Dost dostdan ayrılmayınca, dost kıymetini bilmezimiz. Dost dostdan ayrılmayınca, dost kıymetini bilmezimiz. Dost kıymetim, bilmezim. Şimdi de bir Sıtkı Baba deyişi dinleyeceğiz. Bunun künyesiyle ilgili sağlıklı bir malumata ulaşamadım. Ama bir internet sayfasında yöresinin Burfa Kısas, kaynak kişisinin ise Dertli Divani olduğu belirtilmiş. İhtiyat kaydı düşerek künyeyi böyle aktarmış olayım sizlere. Dinleyeceğimiz bu Sıtkı Baba deyişini Onur Kocamaz ve Barış Şahin icra edecekler. Bu kayda Onur Kocamaz'ın YouTube'daki sayfasından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Değişinin ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2. İsmi de Gelberi Sır Verme Hara. Gel ver sır vermen Adana'a Gel ver sır vermen Adana'a Namer dile esrar söyleşilir mi? Muhabbet istersen sadık dostlara Kimsi gayrı ile huylaşılır Batıstersin sodut dustoro cinsi gayrı ile uyduşulur mu cinsi gayru İzine Cahili günahın düşme izine El bağlama muhannetin sözüne Varma meclisine bakma yüzüne Mümkünün sohbeti dinleşir Varma meclisine bakma yüzüne geçidinle şilir mi Din kirin sohbeti dinleşi oy Gel ey sıtklı Sürüşme sürüşmü Gel ey sıtkı, sürüşme Haddini bil don koy ile yarışma Gerçeklerin cün barışma Her yanın dalgası anlaşır Gerçeklerin üışmam Der yanın dalgassın on başılımılır Şhatai nefesleri isimli albümden aydın Ünal'ın icrasıyla bir türkü paylaşacağım sizlerle albümün adı Şaha' nefesleri ama şimdi dinleyeceğimiz esere değiş demek daha doğru olabilir. Gerçi değiş çok genel bir terim. Kaplamı oldukça geniş. Birçok tür değiş teriminin altına alınabilir. Ama nefesler biraz daha farklı özelliklere sahip. Şöyle ki nefeslerde daha soyut dini hususlar işlenir genelde. Mesela güzel aşık çevrimizi çekemezsin demedim mi? Dizesiyle başlayan şiirin bir nefes olduğunu söyleyebiliriz. Ama didaktik özelliği ön plana çıkan ve soyut Mevzulardan ziyade her an karşılaşabileceğimiz konulardan bahseden eserleri nefesten ayırıp değiş daha isabetli gibi geliyor bana. Tabi bu kelimelerin işaret ettikleri kavramların yani gösterilenlerin benim yüklediğimden farklı anlamlara sahip olduğunu söyleyerek yaptığım ayrıma karşı çıkanlar olacaktır. Bunun farkındayım. Tartışılabilir bu konu çünkü. Ama belirttiğim hususlar sebebiyle dinleyeceğimiz eseri Deyiş olarak isimlendirmenin daha isabetli olacağı kanısındayım kendi adıma. Bu sebeple Deyiş olarak anons ediyorum sizlere ve bu Şah değişini Deyişini şimdi Aydın Ünal'dan dinliyoruz Kerem e ile. Sevherin geçmeyen yerde, satma kardeş Kerem eyle Lal taşını çay taşına, katma kardeş Kerem eyle Lal taşını çay taşına, katma kardeş Kerem eyle Akıl serde gerek serde, akıl serde gerek serde. İkrarı erdedir erde. Sakın istenmeyen yerde bitme kardeş keremeyle. Sakın istenmeyen yerde bitme kardeş keremeyle. Unun iline varım, tomurcuk güllerin derip, bahçalarda garip garip, ötme kardeş keremeyle, bahçalarda garip garip, ötme kardeş keremeyle. Firdevs güllerinden misin, Firdevs güllerinden misin? İmam kullarından mısın? Ali oğlundan mısın? Gitme kardeş Kerem eyle Ali oğlundan mısın? Gitme kardeş Kerem eyle Kimse bir yerde rakip, neylersin yüzüne bakıp münkir katara çekip yedme kardeş keremeyle münkir katara çekip yedme kardeş keremeyle. Şahatayım der ki ere, Şahatayım der ki ere. Dünya böyle gelmiş sıra. Arif okuna bes yere. Atma kardeş kerem eyle Arif okuna bes yere. Atma kardeş kerem eyle Bu arada dinlediğimiz e, türkünün ölçüsü 18'likti. Usulü ise 3-3-2-2 şeklindeydi. Ayrıca bu Şah Hatayi başka bir bestesi daha mevcut. Onu da yıllar önce sizlerle paylaşmıştım. Merak edenler Lütfü Gültekin'in bestelediği o versiyonu El Emeği Göz Nuru isimli albümden dinleyebilirler. O da gerçekten güzel bir yorum bence. Şimdi programın sonuna ayırdığımız bölüme geldi sıra. Bu hafta sizlere Aşık Veysel'den bir türkü dinleteceğim. Bana da banazda bir sultan derler isimli albümden bu değiş. Aşık Veysel'den dinliyoruz. Terk edip cihanın küllü varını. <Gülüyor> can kulu varını ne geleceğan oldun gel derim fildişi men ayağ falsını dinle seni kenen gel Şavaşadır yer gereği, yer gere. irfan gel irfan ordumuz a Şah-i Kuday'ın ordan İzn-i Cazet aldısa gel verin İzn-i Cazet aldısa gel benim. Turabeye, Sır Şahir Nerede Dede Turabeye, Turabeye, Yavishali Bululdumsa Gelveri, Yavishali Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Ve bu haftada destekçimizin kim olduğunu bilmiyorum. Önceki haftalarda belirtmiş olduğum üzere salgın nedeniyle alınan önlemler gereği programları önceden gönderiyoruz radyoya. Ve radyoda da hazır bulunan personel sayısı asgariye indirildiğinden bazı haftalar destekçilerimizin kim olduğunu öğrenemeyebiliyorum. Şu sıralar bu konuda beni hoş karşılayacağınızı ümit ediyorum. Destekçimize de kıyabında teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Dilden Dile Titreşimler Ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Destekleri için açık radyo dinleyicileri Erol Turan, Sarkis Üçer ve Ajda Üçere teşekkür ederiz.